Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla man yudlil fala hadiya lahu la ilaha illa la sharika la washadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu rahmatullah hoş geldiniz biz de hoş bulduk Allah'ınız için hepinizden rica ediyorum bir auzu besmele beraber çekelim Çok önemli bir mevzu konuşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi abilerim, kardeşlerim ben kısacası baştan şunla başlamak istiyorum. Bunu bilin. Bir insan tevhide teslim olduğunu iddia ediyorsa, tevhid ehli olduğunu iddia ediyorsa bu insan için rahat bir hayat söz konusu değil. Yani kısacası şöyle ahi. Adam... Tevhid ehli olduğunu söylüyor. Ama diyor ki ben tevhid olduktan sonra da evde, evimde oturayım. etliye diye süt diye karışmayayım. Herkes beni sevsin. Herkes beni övsün. İnsanlar katında değerli olayım. Bu bu şekilde düşünen insan tevhid dinini anlamamıştır. Bakın size bir ayet okuyacağım. Onunla başlayalım inşallah. Hicr suresinden size okuyacağım. 94. ayet. Rabbimiz orada diyor ki اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fa'sta bima tu'mar ve a'rid ani'l müşrikîn sana yani emrolanı emrolunduğun şeyi tevhid'i ap açık bir şekilde beyan et ondan sonra da müşriklerden yüz çevir diyor Rabbimiz sana emrolanı ap açık bir şekilde tebliğ et insanlara anlat açıkla açıkladıktan sonra da müşriklerden yüz çevir diyor Rabbimiz şimdi bu ayet çok enteresan En enteresan tarafı da ilk kelimesi. Fesda. Fesda asıl itibariyle sada'a kökünden geliyor. Tamam mı? Sada'a kökünün Arapça'da birçok manası olmasıyla beraber şu manaya geliyor. Ayırmak, parçalamak. Tamam. Gece için kullanmışlar mesela Araplar. Gece. Niye hani gece için kullanıyorlar? Estağfurullah gündüz. Çünkü geceyi parçalıyor. Tamam Bir de bu Sada'a kelimesinden Suda'un diye bir kelime türemiş. Suda'un. Suda'un'un ne anlama geldiğini bilen var mı Arapçada? Baş ağrısı. Baş ağrısı ha. Şimdi daveti açıklayan bir kelime ki Sada'a B harfi celi ile Arapçada geldiğinde açıklamak manasına geliyor. Şimdi açıklamak manasına gelen bu ayetteki kelimenin kökü niye baş ağrısından geliyor? Bunu bana söyleyin bakalım. Ben size söyleyeyim inşallah. Kardeşim burada çift taraflı bir şey var. Bir, tevhide davet eden adam, tevhide davet eden davetçi, tevhide davet eden Müslümanın her zaman başarır. Müslüman için rahat bir hayat söz konusu değil. Delil ne? Allah'ın kitabına bakın. Bana bir tane peygamber kıssası gösterin. Allah'ın dinine davet etmiş olsun. Kavmiyle de dersin ki tamam kabul ediyoruz. Başımızın üzerinde yerin var. Böyle bir kıssa var mı Kur'an'da? Tevhid geldiğinde ne oldu? Bir mücadele başladı. Tamam? Bu birinci tarafı. Peki ikinci tarafı anlama geliyor. Öyle bir davet yapacaksın ki karşındaki müşriklerin aklı parçalanacak. Adamlar delilsiz kalacak. Hiçbir şekilde sana çıt diyemeyecekler. Böyle bir davet senin Rabbin senden istiyor. Bak ondan sonra ayetin sonunda ne diyor? Ve arid anil müşrikîn ve müşriklerden yol, yüz çevir. Ben şimdi bir şey soruyorum. Bazı insanlar diyor ya ben kimseye müşrik diyemem. O zaman sen bu ayete göre kimden yüz çevireceksin? Eğer bu dinin tekfiri yoksa, bu dinin müşriği yoksa, bu dinin kafiri yoksa sen bu ayete göre kimden yüz çevireceksin? Fransızlardan mı? Yoksa Almanlardan mı? Yoksa Budistlerden mi? Yani tek kafirler bunlar mı? Öyle değil kardeşim. Bu ayet sana bir çok şey anlatıyor. Onlardan bir tanesi de şu... Tevhidi yaşadığında başın ağrımaya başlayacak. Bu yola girdin ya, sona ulaşmadın. Sona giden yolun daha başına başladın. Cennet sizce ucuz mu? Yani bugün çok affedersiniz, zina için insanlar diskolara gidiyorlar. Gençler daha iyi bilir. O diskoların önündeki adamın kriterlerine uymadığında adam seni diskosunun içine bile almıyor. Pis necis bir yere. Senin Rabbin kolayca herkesi cennetin içine mi alacağını zannediyorsun? Vallahi böyle bir cennet yok. Tamam? Bakın daha yine Ali İmran Suresi'nden birkaç ayet okuduk. Ondan bir sayfa önce Rabbimiz bize şu duayı öğretiyor. Subhanallah çok acayip. Rabbimiz bize öğretiyor ki Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytana. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi çevirme. Ve senin Rabbin sana bunu dua olarak öğretiyor kitabından. Niye? Demek ki hidayeti bulduktan sonra bazı kalpler kayacak. Bizim kalplerimizin tevhid üzere öleceğinin bir garantisi yok abilerim. Tevhid üzere öleceğimizin bir garantisi hiçbirimizin yok. Kimse bu dinde otomatikman cennete gideceğini düşünmesin. Tamam? Ve bakın bu öyle bir din ki Allah Resulü Aleyhissatu vesselam Tevhid davetine başlamadan önce Kureş ona ne diyordu? Muhammedul Emin değil mi? En güvenilir Muhammed. El Emin olan. Bak Emin zaten Arapça'da güvenilir demek. El Emin güvenilirliğiyle meşhur olmuş artık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tevhide davet ettikten sonra. Kul ya eyyuhel kafirun dedikten sonra. Kavmini tekfir ettikten sonra. Ne dediler? Muhammedul kezzab. Haşa ve kella. Yalancı Muhammed. Bir de Kezzab Arapça'da bir kere yalan söyleyen adam için kullanılmıyor. Çokça yalan söyleyen Muhammed. Haşa ve kella. Muhammed'ül emin niye Muhammed'ül Kezzab oldu? Tevhid insanları ayırır kardeşim. Eğer sen tevhid olduğunu iddia ediyorsan, tevhidi yaşadığını söylüyorsan, önceki hayatınla şimdiki hayatın arasında hiçbir fark yoksa, sen peygamberlerin getirdiği tevhid dini üzere değilsin demek Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en sevinilen adamken en çok nefret edilen adam haline getirilir. Niye? Ahit, tevhid. Tamam. Soruyorlar hocam sorun ne? Yani insan arası ilişkilerde niye sıkıntı var? İnsanlar niye birbirini vuruyor? İnsanlar niye savaş yapıyor? İnsanlar niye çocuk öldürüyor? Niye her şeyden dolayı savaş var? Sorun neyi biliyor musunuz? Sorun tevhid. Her zaman insanları insanlara bu düşman kılmıştır. Bakın Şeyh Muhammed rahimahullah diyor ki peygamberlerin kendi kavimlerine karşı savaşmaları rububiyet tevhidinden dolayı değildi. Yani şöyle yaratıcı kim? Yaratıcı Allah bunu herkes kabul ediyor. Yani bunu burada inkar eden aramızda biri var mı? Yok. Yahudiler de bunu kabul ediyor. Hristiyanlar da bunu kabul ediyor. Diyor ki uluhiyet tevhidinde peygamberler kavimlerine savaş açtı. Yani ne demek? Benim hayatımda kim hakim? Benim hayatımda kim söz sahibi? İşte Kureyşli müşriklerin tam anlamadığı ve peygambere düşman olmalarının nedeni bu. Adamlar şunu anlamadı. Allah'ın benim yatak odamda ne işi var? Haşa ve kella. Yani Allah benim kıyafetime niye karışıyor? Allah benim sakalıma niye karışıyor? Allah benim konuşmama niye karışıyor? Seni yaratan hayatının her yerine hükmediyor. Senden sadece camide Müslüman olmanı istemiyor ki. Hayatının her alanında Müslüman olacaksın. İşte peygamberlerin kavgası bundan dolayıydı kardeşim. Uluhiyet tevhidinden dolayı. Tamam? Evet. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi kavminin, Kureyş'in mallarını ve canlarını helal gördü mü görmedi mi? Gördü. Onlara karşı savaştı mı savaşmadı mı? Savaştı. Peki ben şunu sorayım. Kureyş Allah'ı inkar mı ediyordu? Hayır. Bak tekrar soruyorum. Siz eğer Hayır diyen varsa söylesin. Kureyş Allah'ı inkar ediyor muydu etmiyor muydu? Etmiyordu abi. Bize anlatıldığı gibi Kureyş Allah düşmanı, Allah'ı tanımayan bir kavim değildi. Allah'ı tanımasa Abdülmuttalip, Allah Resulünün dedesi, kendi oğlunu, peygamberin babasının ismini nasıl Abdullah kattı? Allah'ın kulu demek. Allah bilmeyen bir adam oğlunun ismini Abdullah katabilir mi? Bakın size bir ayet okuyayım. Ayet Sübhanallah çok enteresan. Bakın bu ayet kimin hakkında konuşuyor biliyor musunuz? Allah Resulü'nün manlarını ve canlarını helal gördüğü müşrikler hakkında inmiş. وَلَا اِنْسَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Diyor ki sen onlara sorsan gökleri ve yerleri kim yarattı? وَسَخَارَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Ondan sonra diyor ki güneşi ve ayı kim emrinde amade kıldı? Sizce ne diyecekler? Allah diyecekler. Akhisphan Allah. Bir de sadece Allah demiyorlar. Bakın nasıl diyorlar? Leykulunnallah. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah yarattı diyecekler. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü'nün karşısındaki Kureyş söylüyor. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor. E peki yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmek Müslüman yapıyorsa insanı Allah Resulü niye bunlara karşı savaştı? Bana bunun cevabını vermeniz lazım. Kardeşim yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmek insanın zaten fıtratında var. Bunu Hristiyanlar da kabul ediyor, Yahudiler de kabul ediyor. Deistlerin çoğu bile kabul ediyor. Anlatabiliyor muyum? Peki bu onları Müslüman yaptı mı yapmadı mı? Abi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Umirtu en uqatilen nasa hatta yakuluu la ilahe illallah İnsanlarla la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. Yani Rabbini sadece yaratıcı bilmek Kureyş'i Müslüman yapmadığı gibi bizi de Müslüman yapmaz. Bu yetmez yani insanı Müslüman yapmak için tamam. Peki kavminin sorunu ne ya ki yani? Qaumi Allah Resulü'nün kavmi Alaih Vesselam, Allah Rasulun niye savaş açtı? Firavun, niye Musa Aleyhisselam'ın karşısında durdu? Nemrut, niye İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Alaih Salam mengarut sana Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, niye bu kadar mengarut sana dordu. Nuh Alaih Salam mengarut sana dordu. Nuh Alaih Salam mengarut sana dordu. Nuh Alaih Diyor ki Rabbimiz şüphesiz ki yemin olsun ki biz Semu'da kardeşi Salih'i yolladık. Tamam Semu'da kardeşi Salih'i yolladık. Salih peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında konuşuyor Rabbimiz. Ve şurası çok enteresan kardeşi Salih'i yolladık diyor. Kendi kavminden ha Salih aleyhisselamın kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Peki peygamberlerin geliş gayesi nedir abi? Tevhid değil mi? Abi? Bak Allah azze ne diyor. Hani ibadullah. Allah'a ibadet etsinler diye Salih Aleyhisselam'ı kardeşi Salih'i onlara yolladı. Salih Aleyhisselam tevhide davet etti. Sizce ondan sonra ne oldu? Kabul ettiler mi? Ahi ayetin şurasını iyi dinleyin. Feizahum fariqani yahtesimun. Onlar birbirine düşman olan iki grup haline geldiler. Tarihte her zaman böyledir. Kim tevhidle gelirse mümin ve kafir olmak üzere toplumlar ikiye ayrılır. Üçüncü bir adam Allah katında yoktur. <gülüyor> odur sizi yaratan. Ve minkum kafir ve minkum mu'min. Sizden bazılarınız kafirdir, bazılarınız müslümandır, bazılarınız mü'mindir. Bakın peygamber tevhid davetiyle geldiği için... Eni'abudullah için geldikten sonra ne oldu? İki tane birbirine düşman olan grup olarak ayrıldılar. O zaman belki ben şunu sorayım. Biz bugün insanların hepsiyle barış içinde bir arada yaşayabilir miyiz? Yani ahi burada kimse kendini kandırmasına gerek yok. Aklı başında insanlarsınız yani. Bakın aranızda 25 seneden beri Fransa'da yaşayanlar var doğru mu? 25 sene belki daha fazla daha uzun yaşayanlar var. Ben, ben kendi 18 sene almaya da kaldım. Allah rızası için hangi kılıktan kılığa girdiysek adamlar bizi kabul etti mi etmedi mi? Etmez kardeşim bu adamlar seni kabul etmez. Bırak seni ya bırak seni. Sen sakallısın seni zaten kabul etmez. Bak Avrupa birliğine gireceğim diye 20 sene boyunca bu Kafirleri neredeyse dilencisi halinde el açtılar. Bizi Avrupa Birliği'ne alın. Bizi Avrupa Birliği'ne alın. Kendileri tağut olmalarına rağmen bizinkileri bakın onları bile kabul etmiyorlar. Onlardan bile nefret ediyorlar bu adamlar. Seni mi kabul edecekler kardeşim? Tamam, anladıysan, "Valen tarda an kal yahud ve'l nasara hatta tattabi'a millatahum." Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar sen onların dinine girmeden önce Senden razı olmayacaklar. Bunu anladıktan sonra şunu anlayacağım. Benden razı olmayan kafirler için kendimi değiştirmeme gerek yok. Sakalımı bu kafirler için kısaltmama gerek yok. Karım bu kafirlerden dolayı çarşafını açmasına gerek yok. Ahi sen istediğin kadar sakalını kes. Sen istediğin kadar kıyafetini değiştir. Kadın istediği kadar yüzünü açsın. Bu kafirler senden razı olmayacaklar. Onun için senin bacılarının bugün çadırlarda kalmasına vesile olan bu tağutların hoşuna gideceğine Rabbini razı, razı etmeye çalış. Sen Rabbin senden razı mı? Kendine bunu soracaksın. Sen Allah'ın dininde ne kadar yaşıyorsun? Kendine bunu soracaksın. Yoksa 2 tane, üç tane tağut ya işte Müslümanlar iyi, güzel davet yapsınlar, kimse de karışmasın. Bunun için mi yaşıyoruz kardeşim biz? Vallahi biz bu bunun için bu dünyaya gelmedik. Senin Rabbin senden ne istiyor? Ben açık konuşacağım. Hiç umurumda bile değil ondan sonra ne oluyor? قاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Dünyada fitneden bir eser kalmayana kadar ve bütün otorite, bütün hakimiyet Allah'ın olana kadar onlarla savaşın diye emrediyor senin Rabbin sana. Kuranda iki yerde geçiyor. Kardeşim fitne bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. Bütün otorite Allah'ın mı? Sen oturmak için gelmedin bu dünyaya. Bu kadar basit. Senin dünyaya geliş gayen Rabbini birlemen, taalları razı etmen değil. Tamam? Ve bakın, biz Salih Aleyhisselam'dan daha iyi bir davet yapabilir miyiz? Mümkün değil. Hani onlara bile düşman oldular. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan daha ahlaklı olabilir miyiz? Olamayız. Ona bile düşman oldular. Tamam? Yani kısacası şunu anlayacaksın. Bu kavganın içinde sen istediğin kadar çabala. İstediğin kadar nazik ol, istediğin kadar güzel bir davet yap, istediğin kadar hatalı olma, bu adamlar senden hiçbir zaman razı olmayacaklar. Senin itikadını, senin dinini, Allah'ın otoritesini hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Bunu anladıktan sonra Müslüman'ın kalbi rahatlar. Çünkü niye? O zaman biliyorsun benim bu adamlarla bir işim yok, ben sadece Rabbimi razı edeceğim. Anlaşıldı mı kardeşim? Tamam. Evet. Bakın davetçiler eksik olduğundan dolayı bize karşı bu adamlar savaşmıyor. Davetçiler yanlış bir davet yaptığından dolayı, yanlış bir metot izlediğinden dolayı, yanlış bir menheç izlediğinden dolayı bu adamlar bizi kabul etmiyor değil. Konu tevhid olduğundan dolayı bu adamlar istemiyor. Tamam? Çünkü tevhid ne demek aleyh? Sadece Allah'ın otoritesi demek. Ve hiçbir sistem kendi otoritesinin yıkılıp da Allah'ın adalet sistemine gelmesini istemez. Onun için tevhide teslim olmuş Müslümanları soğutmak için, sindirmek için akı öyle ciddi ve çirkin kampanyalar yapıyor ki niye? Sen dinden vazgeç diye. Sen Allah'ın dinini bırak diye. Ama bırakacak mıyız? Ak Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Bakın birkaç şeyi tekrar edeceğim. İster zorunuza gitsin ister gitmesin hiç umurumda bile değil. Çünkü ben hakkı söylemek için burada oturuyorum ve Avrupa'da yaşadığınızdan dolayı bazı şeyleri açık konuşamıyorsunuz. Ben de biliyorum. Onun için de ben varım, sıkıntı yok. Allah'ınız deyille tamam. Kardeşim bakın tekrar ediyorum. Sizin isminizin İslami olması bütün dünyanın sizi kabul etmemesi için yeterlidir. İsmin Recep mi? Kaybettin. Tamam? İsmin Mücahit mi? Mustafa mı? Kaybettin. İsmin Bayram mı? Zaten kaybetti. İster Nebil olsun, anlatamıyorum. İster Sufyan olsun. Yani isminin İslami bir topraktan gelmesi bu adamlar seni sevmesini vallahi sevmemesi için yeterli. Bakın şöyle derlendirebilirim. Bırakın İslami kesmi yani aslı, ataları, güya İslam olan ve bugün hapishanelerde olan çok affedersiniz kadın satan, esrar satan, eroin satanları seviyorlar mı sev sevmiyorlar mı? Sevmiyorlar. Tamam yani sen istediğin gibi onlar gibi ol. Onların dinine girmeden önce... Yani onlar gibi beşerin otoritesini kabul etmeden önce adamlar seni kabul etmeyecek. Onun için bu kasılmayı bırakabiliriz. Rahatlayabiliriz sadece Rabbimize razı etmek için. Tamam. Bakın ben tekrar ediyorum. Bizim tağut dediğimiz, tekfir ettiğimiz, Allah düşmanı dediğimiz insanları bu adamlar kabul etmiyor. Seni mi kabul edecekler? Subhanallah. Ve bakın aynı Salih Aleyhisselam'da olduğu gibi. Tevhid her zaman toplumları ikiye ayırmıştır. Bakın Rabbimiz peygamberlerin geliş gayesini ne olarak bize açıklıyor? "Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula en ya'budu Allaha ve istenibu't Her kavme diyor. Her kavme biz bir peygamber yolladık. İbadeti yalnız Allah'a yani tevhid ve tağutlardan iştirap. Tamam? Bakın bu ayet neredeyse 1500 sene önce inmesine rağmen halen bugün çok canlı. Niye? Çünkü müminler küçük bir grup tağutlardan işte ne yapayım Allah'a iman ediyorlar. Ekseriyeti ne yapıyor? Tağutların yanında saf tutuyorlar. Bak hiçbir zaman görmedikleri, hiçbir zaman kendilerine değer vermeyen tağutlar için ebedi cehenneme gidiyorlar. Subhanallah. Adamların bunlara hiçbir faydası yok ha çok saçma yani. Öyle bir hararetli şekilde savunuyorlar ki sen falana kafir diyemezsin. Sen müşrik diyemezsin. Bunlar gavur değil. Bunlar da Müslüman. La ilahe illallah diyor. Adam o adamı kendisini savunduğundan daha fazla savunuyor. Sen onu o kadar savunacağına birazcık Allah'ın dinini yaşasana. Yok. Genelde her zaman böyle olmuştur abi. Kavimler ikiye ayrılmıştır. Allah'ı birleyenler ve tağutların yanında olup da Allah Azze ve Celle şirk koşanlar. Tamam Ve ben Allah rızası için şunu sormak istiyorum. Şimdi ben birkaç abiden duydum. Allahu alem bu peçe meselesinde, bacıların örtünme meselesinde sıkıntılar var diye bir izlenim aldım. Ben hem erkeklere hem kadınlara soruyorum. Allah rızası için şu an çadırlarda olan bacılarınızdan utanmıyor musunuz? Burada peçe meselesi konuşuluyor. Siz biliyor musunuz o kadınlar geceleri peçeleriyle yatıyorlar. ...bombalandıkları zaman ondan sonraki gün vücutları görülmesin diye kafirler tarafından. Çadırda yatan bacılar. Ve sen bugün kalkıyorsun buradaki bacım yüzünü açacak. İşte neymiş efendim? avret değilmiş. İhtilaflı bir meseleymiş. Niye? Senin bacılarının, kocalarını şehit eden kafirlerin senin yüzünü görmesi için mi? Allahu ekber. akide bu meseleyi halletmişken biz büyük meseleleri konuşmamıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Daha kendi evlerimizde biz İslam yaşayamıyoruz ki. Yani o çadırda olanlar bizim namuslarımız değil mi? Bizim bacılarımız değil mi? O yetimler kimin çocukları? Allah Azze ve Celle sizi ve ne hesaba çekecek o çocuklardan. O böyle durumda olan Müslümanlar varken Allah rızası için biz nasıl bütün hayatımızı sadece maddiyat üzerine çevireceğiz? Ki Avrupa'da böyle kimse kendini kandırmasın. Bundan sonraki arabam hangisi olacak? Türkiye'de nerede yazlık alacağım? Ondan sonra efendim televizyon kaç inç olacak? Bundan sonraki telefonum işte iPhone 27 olacak. İşte şu olacak. Bu olacak. Bütün konuşmalarımız maddiyat üzerine değil mi? Allah'ın dinine kaç kişi dert ediniyor? Allah rızası için Müslümanlar size soruyorum. En son Allah rızası için en son Allah'ın dini için ne zaman gözyaşı döktük? Bakın Bakara kıssasını okuduk değil mi? Yahudileri konuştuk. Allah muhafaza belki kalpleri katılaşıp da Taş gibi olanlar onlar değil de belki de biziz. Allah bizi muhafaza buyursun. Müslümanlar kafirleri razı etmek için biz bu dünyaya gelmedik. Ki zaten olmayacaklar. Bunu açık bir şekilde daha yeni gördük. Tamam. Ve bunların Müslümanlara karşı düşmanlığının ne olduğunu az sonra Allah'ın izniye biraz daha açık söyleyeceğim. Tamam. Allahu Ekber. Ondan sonra vallahi bakın Türkiye'de öyle insanlar var. Öyle Müslümanlar öyle bacılar var. Vallahi yatak odalarında peçeleri hazır duruyor. Sabah operasyon yediklerinde kafirler onları görmesin diye. Şimdi buradaki bacı da diyor ki ben yüzümü kapatmayacağım. Ahi Allah rızası için söylüyor. Biz hangi cennete talibiz ya? Hangi meseleyi konuşacağız biz? Allah rızası için soruyorum. Subhanallah. Şimdi biz tekfir adı altında tekfir ettiğimiz insanlarla ayrışıyoruz değil mi? Onlarla değişik bir din üzere, değişik bir itikat üzere, değişik bir menheç üzere. Olduğumuzu iddia ediyoruz. Peki tekfir ettiğimiz insanlardan bizi hiçbir şey ayırmıyorsa bütün hayatımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, arabamız, gezmemiz, hafta sonu organizasyonlarımız, pikniklerimiz bizi onlardan ayırmıyorsa ahi o zaman biz bu adamları ne için tekfir ettik? Yani bizi ayıracak hiçbir unsur yok mu? Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar gerçek mümin kimdir? Yani mümin nasıl anlaşılır? Diyor ki gördüğünde seni Allah'a hani hatırlatan kişidir. Kardeşlerim Allah rızası için sadece bir ayeti konuşmak için, bir hadisi konuşmak için en son biz ne zaman buluştuk? Yoksa menfaat üzerine mi biz arkadaşlık kuruyoruz? Ticaret üzerine mi biz arkadaşlık kuruyoruz? Ya yani bunu kendimize bir soralım subhanallah. Tamam? Yoksa konuştuğumuz hep dünyalık mı? Ahi hangi mobil telefonu alacağım? Ahi hangi arabayı alacağım? Hangi marka elbiseyi alacağım? İşte bos mu giyeceğim bilmem ne zıkkım mı giyeceğim anlatabiliyor muyum hangi yemeği yiyeceğiz nereye gideceğiz gezmemiz ne olacak biz bu hale mi geldik evet bu hale geldik İster kabul edelim ister kabul etmeyelim yani sadece Avrupa için demiyorum Türkiye'dekilerin de ekseriyeti böyle yani buradan çok bir farkı yok bütün düşünceler sadece maddiyat etrafında dönüyor tamam adam şey diyor çocuğumun diyor çeyizini yapacağım çocuk kaç yaşında 8 yaşında. Mantığa bak. Peki cennet için o kadar hazırlık yaptın mı? Yok. Allahu Ekber. Tamam. O zaman ahi Müslüman kendine soracak. Ben Allah'ın dini için ne yapıyorum? Bakın. لا يُكَلِّفُ nefsen illa إِلَّا Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü vermez. Ama şunu soracak. Elinden geleni yaptın mı yapmadın mı? Bunu hepimiz bu gece yatmadan önce aynaya bakarak kendi gözlerimize bakarak soralım. Allah'ın dini için elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Ondan sonra kendimizle bir muhasebe edelim. Habire vitrene oynamanın bir anlamı yok. Ha Habire diğer Müslümanlara göstermenin, ben şöyle Müslümanım, şöyle Müslümanım. Gerek yok abi, biz bunu bırakmak zorundayız. Tamam. Bakın İmam Şafii'nin bir sözü var. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki, kim dünyayla evlenirse, dünya mehir olarak diyor, onun dinini alır. Dinini ister. Tamam Biz de soralım abi kendimize. Dünyayla evlendik mi bile? Dinimiz gitti mi, gitmedi mi? Tamam. Mesela telefonumuzu evde unuttuğumuzda 4-5 dakikanın içinde fark ediyoruz. Doğru mu? Aman telefonum gitti. Allah rızası için soruyoruz. İmanım gitti mi, gitmedim diye en son ne zaman kendimize sorduk? Ben Allah katında Müslüman mıyım, müşrik miyim diye hiç korkabildik mi? Bakın bir tane kardeşin söylediği bir şeyi söyleyeyim. Gece 3'te arıyor, söylüyor bir başka bir Müslümana. Diyor ki kardeşim ben yatamıyorum. Gece 3'te bak. Tamam mı? Niye yatamıyorsun kardeşim? Diyor vallahi cehennemi tefekkür ettim. Kalbim diyor huzur bulamıyor. Yatamıyorum. Cehennem korkusundan. Peki en son biz ne zaman cehennem korkusu çektik? Allah rızası için soruyorum. Aleyhissalatu vesselam diyor ki ümmetimden 70.000 kişi hesapsız, sualsiz bir şekilde cennete girecek. Peki biz o 70.000'den değilsek kendimize soralım Müslümanlar. Yani Dünya karşılığında dinimiz mi verdik? Bir çocuk parası gelsin diye mi biz yani Avrupa'da yaşıyoruz? Veya devlet işsizlik maaşı veriyor. Burada rahat yaşıyorum, Bundan dolayı mı burada yaşıyorsun? Ahi? Yani Allah'ın dinini bir çocuk parasına, bir işsizlik maaşına mı sattın? Müslüman. Bunu Müslüman kendisine soracak. Ahi. Çünkü biz kendimizle ciddi meseleleri konuşmasak, birbirimize nasihat etmesek birbirimizi pofoflamanın bir anlamı yok. Maşallah herkes Müslüman herkes cennete girecek. O zaman davet de yapmayalım kardeşim. Eğer bize dokunan, nefsimize zor gelen meseleleri birbirimize nasihat etmeyeceksek bırakalım akı bu daveti. Tamam Evet. Bir mesele var onu söylemeyeceğim o çok ağır. Şimdi kendim bakıyorum da kavga mavga çıkar. <gülüyor> tamam. Bakın kardeşim daha yeni bir şey söyledik. Kafirler... Senin sakalından dolayı Senin isminin İslami olmasından dolayı Hanımının tesettürlü olmasından dolayı Senden zaten Nefret ediyor Bundan dolayı mı sen utanıyorsun Sakalını uzatmaya Ben bacılara soruyorum bundan dolayı mı utanıyorsunuz Yüzlerinizi kapatmaya Kafirler sizi kınıyor diye Tamam Ahi, Şunu söyleyeceğim sadece Hadi Diyelim ki Kafirler senden razı oldu Kıyamet günde Rabbinin önüne geldin peygamberlerin kendi nefisleri için korktuğu günde Rabbinin önünde olacağı ve sen Rabbin sana diyecek ki ben senden razı değilim. Sen kafirler senden razı olsun diye bir hayat yaşadın. Git istediğin ödülü onlar sana versin. Derse nasıl hesap vereceğiz? Allahu Ekber. <Gülüyor> Akhi, bakın kısa şunu söyleyebilirim. Bu Seyyid Kutub'un sözü. Bizim dinimizde utanılacak hiçbir şey yok. Tamam Hiçbir şey yok. Çünkü Allah katından vahiy ile indirilip değişmeyen tek sistemdir şeriat. Tek sistemdir İslam. Hiçbir insanın içinde parmağı yok. Rabbul Alemin tarafından, alemler Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş bir sistem. Ahi utanacaksa Allah'a şirk koşanlar utansın. Utanacaksa kafirler utansın. Tamam. Mesela Fransızlar işte... Efendim demokrasi, liberalizm, özgürlük, özgürlük benim neneme anlatırlar onlar. Bunlar özgürlüklerini Afrika'daki insanların gözyaşları üzerine kurdular. Bugün Bukina Faso'nun pırlantalarının Belçika'da ne işi var? Bu Fransızlar Tunus'a girdiklerinde, Cezayir'e girdiklerinde oradaki insanlara ne hale getirdiler? Da bu adamlar 60 sene önce burada siyah insanları hayvanat bahçesinde hayvan olarak gösterdiler insanlara. Çok affedersiniz. Abi bu adam senden razı olmuş olmamış sana ne? Bunlar vallahi mazlum insanların gözyaşları üzerine kendi refah seviyesini şu an kurdular. Sen onların refah seviyesi için yaşamak için gelmedin ki kardeşim buraya. Tamam. Allah Azze ve Celle'nin dini yaşamak için geldin. Sübhanallah. Evet. Bakın Allah Azze ve Celle bize imanın lezzetini tattırsın. Bize imanın tatlılığını tattırsın. Bize sahabenin imanından bir parça versin. Bakın biz imandan bir lezzet alırsak Rabi'ye İbn Amir radiyallahu anhu gibi inşallah olabiliriz. Bakın Rabi'ye İbn Amir Allah Azze ve Celle cennette onunla beraber olmayı nasip eylesin. Sahabenin fakirlerinden. Ama şöyle bir özelliği var. Sa'd bin Abi Vakkas radiyallahu anhu İran'ın fethine gittiğinde Müslümanlar Rüstem'in setlerinin önüne geldiğinde Rabi ibn Amir'i Rüstem'in yanına elçi olarak gönderiyor. Tamam. Bak bir tarafta Fars imparatorluğunun kralı tam bir despot tam bir zalim tam bir tağut Rüstem hatta o kadar kafir o kadar zalim ki 30 bin tane askerinin ayaklarını birbirine zincirliyor. Kaçmasınlar diye. Ordusu 200 bin kişi. Müslümanlar sadece 34 bin kişi. O Müslümanları neredeyse sayısı kadar adamların ayaklarını birbirine zincirlettiriyor. Kaçmasınlar diye Müslümanlardan. Rabbi İmne Amir bunun sarayına giriyor. Bakıyor her yerde halılar. Tamam mı? Perdeler. Güzel yastıklar. ipekten işte şöyle böyle. Şimdi Rüstem ne zannediyor? Bu Müslümanı etkileyecek. Aynı bu kafirlerin zannettiği gibi maddi şeyle Müslümanları etkileyebileceğini zannediyorlar. Rabi ibn Amir yırtık bir elbiseyle yamuk bir kılıçla oraya giriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Rüstem'in önüne gidene kadar kılıcını şöyle yerdeki bütün halıları, bütün yastıkları kese kese kese kese, kese Rüstem'in önüne gidiyor. Daha konuşma yok. Halıları yırtarak gidiyor. Niye? Aslında şunu söylüyor. Senin dünyalık gösterdiğin şey bende sökmez. Tamam mı? Bende sökmez. Ondan sonra Rüstem soruyor. Siz neye davet ediyorsunuz? Sizin dininiz size neyi anlatıyor? Bakın olduğu gibi Rabi İmne Amir'den okuyorum. Radiyallahu <gülüyor> anhu Diyor ki Allah dilediği kimseleri kullara kulluktan... Kendisine kulluğa istiyor. Yani kullara kul olmayın. Sadece Allah'a kul olun ve dünya sıkıntılardan çıkalım. Feraha girelim, batıl dinlerin zulmünden kurtulalım. İslam'ın adaletine ulaşalım diye bize bir peygamber gönderdi diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kardeşim ne için geldi? Sen diğer insanlara kulluğu bırakıp da sadece Rabbine kul olasın diye. Dünyanın zulmünden kurtulup da ahiretin ferahlığına ulaş diye bütün beşeri ideolojilerin zulmünden kurtulup da İslam'ın adaletine gel diye Muhammed Aleyhissatu vesselam gönderildi. Bakın ondan sonra ne diyor? Kim bu dini kabul ederse bizden olur. Biz de döner gideriz. Tamam? Yani kardeş oluruz, el ele gideriz. Kim de kabul etmese Allah'ın vaat ettiği şeye kavuşuncaya kadar biz onlara karşı savaşacağız. Bunu kim söylüyor? Karnı aç. Rabbi İbn Amir. Faris'in imparatı Rüstem'e söylüyor. İşte sen iman elbisesini giydiğinde sen bu tağutlara kafa tutabilirsin. Onların istediği şekilde yaşadığında değil Müslüman. Tamam. Ondan sonra Rüstem soruyor. Peki Allah'ın vaat ettiği şey nedir? Akı, cevaba bak. Diyor ki kafirlerle savaşırken ölen için cennet. Veyahut geride kalanlar için zafer vardır. Senin dinin senden bunu istiyor Müslüman. Allah'ın otoritesini bu dünyaya getireceksin. Tamam. Hatta bazı rivayetler var. Rüstem kendi böyle meleleriyle üst tabakayla konuşuyor. Ne dersiniz bu adam çok güzel bir şeye davet ediyor. Diyor yok biz bu adamı kabul etmiyoruz. Niye kabul etmiyorsun? Diyor ki elbiseleri kirli. Elbiseleri yırtık. Adamın elbisesine göre değerlendiriyor. Aynı bu kapitali zihniyet gibi değil mi? Arabana göre adamsın. Parana göre adamsın. Evine göre adamsın. Tamam. Peki ondan sonra ne oldu ahim? Rustem bir kavanoz toprak dolduruyor. Rabbi İbni Amir'e veriyor. Diyor ki sizin İran'dan alacağınız tek toprak budur. Rabbi İbni Amir o toprağı alıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gidiyor. Sa'd diyor ki ona ne oldu? Diyor ki bunu ön ödeme olarak verdi gerisini yarın alacağız. Allahu Ekber. İmanın izzeti işte bu. Sen bu kafirleri razı etmek için bu dünyaya gelmedin Müslüman. Bu sistemi onların kafasının üzerine yıkmak için sen buradasın. Müslüman bunun farkında olacak. Vallahi biz bu dini sahabe gibi anlamazsak biz sahabe gibi izzete kavuşmayacağız. Bu kadar basit. Belki de Allah bizi muhafaza buyursun. Vallahi ben nefsim için korkuyorum bunu söylediğimde. Musa Aleyhisselam nasıl 40 sene boyunca o Yahudilerle çölde gezdi ya... ...onlar o kokuşmuş nesil gitsin mücahit bir nesil yetişsin diye. Ahi belki o 40 senelik adamlar biziz. Çünkü hiçbir şekilde Allah'ın dinine yardım etmiyoruz. Hep kendi nefsimiz için, hep kendi nefsimiz için. Allah muhafaza buyursun Müslüman bu bize yakışmaz. Oturacaksın, tefekkür edeceksin ondan sonra Allah'ın dini için amel edeceksin. İşte o zaman Rabi İbni Amir gibi bir imana sahip olursan... 34 tane, 34 bin Müslümanla İranı fethettiler. İran ordusu kaç kişiydi? 200 bin kişi. 1400 seneden beni yıkılmayan İran imparatorluğunu, onların tabiriyle söylüyorum, ayakları çıplak, karınları aç olan bedeviler gelip yıktı. Ahi, bak sayı önemli değil, Allah'ın yardımı önemli. Senin Rabbin sana ne öğretiyor? Kem min fiatin galiletin galebet fiatan kethiraten biiznillah. Ne kadar çok oldu. Küçük bir grup, Büyük bir grubu yendi Allah'ın izniyle. Akhir roketler işin bahanesi. Tanklar işin bahanesi. Ebrehe o zaman filleriyle geldiğinde Kabe'yi kaç kişi koruyordu? Sıfır. Allah Azze ve Celle istedikten sonra Bu adamlar hiçbir şekilde Bakın hiçbir şekilde bize karşı bir şey yapamaz. Ve bu Nasıl sağlanır? Sen önce akideni öğreneceksin Müslüman. Bakın Allah Azze ve Celle ilk okuduğumuz ayette bize ne söyledi? Sana indirilen olan şeyi apaçık bir şekilde tebliğ et. Ve e'rid anil müşrikin. Ve müşriklerden yüz çevir. Bakın bir ayet daha okuyacağım. Rabbimiz kitabı, Kur'an'ı ne için indirdiğini söylüyor. Kur'an'ın birçok iniş gayesi var tamam mı? Tevhid gibi... Ondan sonra zulümatlardan ışığa gitmek gibi ve onların Kur'an'ın fonksiyonlarından bir tanesi indiriş gayesinden bir tanesi de şu. Ve kazalika nufassilu'l ayati li tastabina salibil mujrimin. Diyor ki işte böyle ayetlerimizi açıklıyoruz ki mücrimlerin yolu belli olsun diye. Müşriklerin yolu belli olsun diye, kafirlerin yolu belli olsun diye. Allah azze ve celle ayetlerini bundan dolayı indirmiş ha. Kitabını bundan dolayı anlatıyor. Niye? Mücrimlerin, müşriklerin, kafirlerin, Allah düşmanlarının yolu belli olsun diye. Peki yolu belli olduktan sonra senin için ne gerekiyor Müslüman? Senin yolunla onların yolu bir olamaz. Çünkü biz ne dedik? Peygamberler bu davetle geldikten sonra kavimler ikiye ayrıldı. Ya Müslümansın ya kafirsin bunun ortası yok. Bunu da nasıl ölçebilirsin? Sen hayatında ne kadar şeriata göre yaşıyorsun? Ne kadar batıya göre yaşıyorsun? Daha yeni namazda kıbleye döndük değil mi? Namazda kıblemiz, Kabe'de, hayatımızda kıblemiz, yöneldiğimiz yer kapitalizm mi yoksa? Demokrasi mi, layıklık mi ne yani? Tamam. Ve Müslüman kendine şunu soracak. Beni mücrimlerle, kafirlerle, müşriklerle ne ayırıyor? Beni ayıran unsur ne bu adamlardan? ayran unsur yoksa ahi tehlike çamları çalıyor demektir. Seni bu adamlardan ayıran unsurlar olması lazım Müslüman. Ondan sonra bir konuya geleceğim. Allah'ın izniyle benimle demek istediğimi çok yanlışladınız. Asabu Uktud'u hatırlayın. Asabu Uktud kıssasını biliyorsunuz çok uzun ben kısa bir şekilde yapacağım. Bir genç var. Tamam mı? Kralın yanındaki sihirbaz yaşlandı diye bir genci sihirbaz olarak yetiştiriyor. Bu genç de yolda bir tane rahibin yanına uyuyor. Rahip de Müslüman, muvahid tamam mı? Rahibin yanında Allah'ın dinine tevhidi öğreniyor. Tağut'un yanındaki sihirbaza gidiyor, sihir öğreniyor. Tamam mı? Bir gün bunun yolunu bir hayvan kesiyor. Bu da eline bir taş alıyor. Diyor Ya Rabbi rahibin dini hak ise bu hayvanı alt edeyim. Taşa atıyor, hayvanı öldürüyor. Bir taş ile tamam mı? Ondan sonra kısa çok uzun. Ben oraya girmeyeceğim. En sonda akı, en sonda bu oğlanın duruşundan dolayı bütün kavmi iman ediyor. Bir kişinin taviz vermemesinden bütün kavmi iman ediyor. Bir de nasıl bir iman? Allah azze ve celle kitabını alıyor. Tamam, diri diri yakıldılar. Canlı canlı, biliyorsunuz o hendeklere attılar, yaktılar tamam hatta en son konuşan 4 tane bebekten bir tanesi annesi böyle tereddüt ettiğinde ateşe atlayayım mı atlamayayım mı bebek annesine dedi atla ey anneciğim Allah Azze ve Celle o bebeği konuşturdu tamam bakın bu kıssayla alakalı bu adamlar bunları niye yaktı ya Allahu Ekber bakın yakarak birini öldürmek çok çok çok yani çok acayip bir şey normal bir şey değil ha normal bir şey değil görüyorsun yani gözün önünde organları yanıyor ağzı yanıyor burnu yanıyor bunu niye yaptılar müslümanlar niye bu kadar nefret ettiler ve ma nekamu minhum illa eyyub minubillah Allahu ekber diyor ki onlardan nefret etmeleri sadece Allah'a iman etmelerinden dolayı bitti kardeşim sen evinde otursan da hiçbir yere çıkmasan da Onların istediği gibi 40 sene vergi versen de bu adamlar senden nefret edecek sen ölene kadar. Ve bu adamlar seni hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Sen bunu ne kadar çabuk kavrarsan kalbin o kadar çabuk rahat olur. Sen oğlunu profesör yetiştir, sen oğlunu mühendis yetiştir, oğlunu istediğini yetiştir, toplumda çok değerli bir yere gelsin seni sevmeyecekler. Allah razı olsun. Siz beni daha iyi biliyorsunuz. Bu mağripliler, zenciler ne zamandan beri Fransa'da var? Kaç sene oldu? 150. 150. Tamam hadi 100 diyelim. Düz olsun, 100 olsun. Tamam mı? 100 seneden beri, bakın bu adamlar belediye başkanı da oldu, belli pozisyonlara da geldi, şöyle de oldu, böyle de oldu. Kabul ediyorlar mı? Vallahi bunlar Etmeyecekler kardeşim. Bakın bu dersin Bize anlattığı mesele ne? Sen tevhid olduktan sonra bu adamlar seni kabul etmeyecek kardeşim. Tamam. Onun için Müslüman sadece Rabbini razı etmek için çabalayacak. Sadece Rabbini razı etmek için yaşayacak. Ve sadece Rabbini razı etmek için ölecek. Rabbim kendi dini için yaşamayı, kendi dini için çabalamayı ve kendi dini için ölenlerden bizi eylesin. Allah Azze ve Celle en şiddetli kafirlerin karşısında bize şehadet çerbetini nasip eylesin. Amin. Ve burada oturduğumuz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde cennette oturmayı bize nasip eylesin. Amin. En büyük nimeti kendi yüzünü gösterdiği müminlerden bizi kılsın. Allahümme amin. Ve da'wana. da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.